Selamlar sevgiler Dünya Mirası Adalar programındasınız ee, bildiğiniz gibi yeni yayın dönemi Açık Radyo'nun başladığı bizim de ilk programımız ee, Açık Radyo'nun 50. yayın dönemi bu ee, bizim 7. yayın dönemimiz oluyor sanırım e, ...nice senelere diyoruz öncelikle... ...yedinci Bu arada... yayın ne oluyor... ...yedinci yayın ses ne oluyor... ...üç, üç seneye sene. <gülüyor> sene. evet. ...destekçimiz var... ...Aylin Vartanyan Dilaver'e çok teşekkür ediyoruz... ...konuğumuz da olmuştu kendisi... ...bir de destek masasında... ...Ezgi Tekin'e teşekkür ediyoruz... E, ...şimdi... E, ...geçtiğimiz hafta... E, ...Biyanel'in... E, ...16. İstanbul... E, ...Biyanel'inin paralel etkinliği olarak... ...biz de bir etkinlik gerçekleştirdik... Bu üç farklı etkinlik. aşamadan oldu esas. Üç etkinlikti doğru söylüyorsun aslında Üç tane etkinlik bayağı iyi bir şeyler yaptık mı acaba? Bugün aslında programda üç programcımız yan yanayız. E, doğru. Ee, uzun zamandır Alp tatildi. <gülüyor> evet ben tatil gelmiyordum <gülüyor> merakla, merakla o, o programa da katılamadım etkinliğe. Onun için şimdi meraklı sizden dinleyeceğim. Orada evet. neler oldu, neler bitti. Dünya Mirası Adalar Açık Radyo programı olarak aslında uzun zamandır planlamakta olduğumuz bir kısmını biliyorum ya, ben etkinliğe katılamadım. Ama özetle Alp Orçun, Asu Aksu evet. Derya Tolga yaşasın buradayız. Evet. Üçümüz beraber evet. nihayet. Evet, serginin şeyinden başlayalım isterseniz. Sergide Rotterdam'dan katılan 2018 yılında özellikle Roma ödülünün sahibi olan Stüdyo Ossidiana'nın sanatçıları vardı. İşte Alexander Giovanni, Giovanni Belotti, Sarah Tolgay ve Daniel Marshall. Bunlar bize uzaklardan ağlar bağlar kurarak sadece Prens Adalarından değil biraz da galiba dışarıya çıktık Masu. ...Hollanda, Amerika... Tabii. ...yani e, Prens Adaları'nın değerleri... ...oralardan da birazcık e, hissediliyor... ...adaları dışarıdan <gülüyor> takip ediyorlar... <gülüyor> ...insanlar... ...evet... E, ...bu yani... ...belki bunu açacağız, anlatacağız sergiyi... ...ama ikincisi Adaların Sesleri... ...başlıklı bir yuvarlak masa... ...toplantısını canlı yayına ...gerçekleştirdik... 12, ...19 konuğumuz oldu... Ee, bu, bu şeyden bizim facebook sayfamızdan ve bütün link, sosyal medyadan youtube'dan canlı olarak yayınlandı halen devam edecek bu arada hemen söyleyelim bizim sosyal mecralarımız facebook instagram ve twitter'dan bütün bu bağları ilgili görselleri de görebilirsiniz ama hemen başta tekrar söyleyelim 10 kasıma kadar sergi devam edecek ve 13-16 arası İkiz Köşkler'de Anadolu Kulübü Büyük Adada e, gezilebilir. 3. etkinliğimiz ise adalardaki yabani otlar, bitki, sebze, meyvelerden oluşan orman kokulu bir sofra sergisiydi. Esasında o da bir sergiydi. Gerçek Çok... bir sanat eseriydi <gülüyor> o da <Evet>. gerçekten. Yani <gülüyor> böyle yani aslında adalarda böyle bir iş bence daha önce yapılmamıştır. <gülüyor> Çünkü bir gurme e, şef geldi işte bir şey bir beraber aslında ekibiyle hı hı. geldiler ve bir adadaki bir lokantayla birlikte bir sanat eseri yarattılar bu Derya bunları hı. toplamıştı bütün hı hı. şeyleri otları işte hı hı. neler neler vardı onların içinde ya yani aslında hı hı. bu bu besineyle adalarda hem kendi halinde yabani yetişen hem de yetiştirilen ne kadar çok besin olduğunu yiye, yiyebileceğimiz ve yetiştirebileceğimiz hı hı. ne kadar çok kaynak hı hı. olduğunu ve ...bunlarla ne, ne müthiş... ...yemekler yapılabileceğini evet. görmüş olduk. Bu kaynak olduk. E, dediğin eser... ...sen şimdi şey de... E, ...kaynak bir de insan... E, ...kaynağı vardı yani... ...biz hmm. biliyorsunuz dünya mirası odalar olarak... ...sivil bir inisiyatifiz... ...yani adaların işte mirasının... ...tarihini, doğasını korumak için... E, ...çalışmalar sürdürüyoruz... ...sivil bir yapıyız... ...fakat bütün bu etkinlikte yaptığımız her şey için... ...dernek vakıf olmadığımızın... ...tekrar altını çizelim... Herkes de ekstek verdi. Yani balıkçısı balığını verdi. Bal üretimi yapan balını verdi. Ee, lokantasını açtı, malzemelerini şefin kullanımına açtı. Şef kalktı, geldi, bütün o birikimini aktardı. Aslında bir adaları sahiplenme durumu gerçekten Hı -hı. var. Bir adalı kimliği, bunu biliyoruz aslında Hı -hı. ama... Hı -hı. Yani bu tür etkinliklerle... Onu, işi, onu değil mi? pekiştiren bir... bir... Etki yaptı anlaşılır. Evet hem de yani, yani hani nedir gördüm. bu yani sahiplendiğimiz adanın adaların özelliği nedir? Yani bu etkinlikte aslında biz adalara daha böyle bir ekolojik sistem olarak baktık. Yani Hı -hı. dünya mirası adaları olarak şimdiye kadar belki daha kültür mirası üzerinden gidiyorduk. İşte buranın Hı -hı. mimari değerleri, tarihi değerleri, Hı -hı. işte olmuş olan yaşamış şahsiyetler değil mi? Bunları daha çok konuşuyorduk. Belki de e, ilk defa olmasa bile yani bu kadar kamusal alanda hmm. bu kadar kapsamlı bir şekilde adaları bir ekolojik e, bir coğrafi, fiziki bir varlık hmm. olarak ele alıp bu varlığın aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu e, biz e, anladık hep beraber. Yeniden hmm. anladık. Aslında anlaşılan bunun altını bu, bu, geniş çizmek gerekiyor. Da, evet. Aslında bu geniş katılım da e, anlaşılan bir... Ee, sosyolojik miras da olduğunu yani toplumsal bir miras olduğu da ortaya çıkmış oluyor. O, o da belki e, UNESCO yolunda bir evet. katkı sağlayabilir. Evet tabii çünkü adalar sadece bir yani ekolojik hmm. dediğimiz zaman sadece kuşlar e, işte mercanlar denizaltı denizüstü e, hayvanlar şey, değil. bitkiler değil kuşkusuz yani ekolojik demek aslında Tam İnsan da, da yani insanın tabii, da içinde tabii. olduğu bir dengeli sistem demek şimdi aslında iklim krizin işaret ettiği de bu dengenin insanların sömürgeci işte hatta katılımcılarından biri dedi ki kibir dedi işte ne dedi işte sömürü dendi kötüye kullanmak dendi kapitalizm dendi. E, yani bir antroposen çağı hı hı. aslında denen yani insanın Onları aslında kendi, işte. hı hı. kendi amaçları için doğayı ve bu ekolojik sistemi e, gelecekte ne olacağını düşünmeden bu sistemin kendi yaptıklarının etkisinin ne olacağını düşünmeden günübirlik ihtiyaçları için karı için e, tüketiyor olması sömürüyor olması bunun getirdiği sonuçları biz Adalar üzerinden aslında bu etkinlikle okumaya çalıştık. Çok güzel. Ve e, bu, Derya yani bu konuda da bu işte ama, sergi değil mi? Çok ilginç bir Evet sergiyi ben Açık Radyo'da bağlamak istiyorum. Çünkü işbirliğimiz içerisinde Açık Radyo, Dünya Mirası Adalar ve Stüdyo Sidene vardı. Ve biz bu işleri... Sesler üzerinden ilk başlattık. Yani Açık Radyo'nun ağları bağlarıyla kuruldu. Burada işlediğimiz bugüne kadar e, Yüzeli'ye yakın konuk ağırladık hatırladığım kadarıyla. Bunların her birinin ekosistemle ilgili Prens Adaları üzerinde yaptığı yayınlar vardı. Bu, sanırım 18 tanesini filan seçtik bunları yolladık e, sergiyi hazırlayacak sanatçılara bu Türkçe'ye çevrildi onlar bunu dinlediler ve bütün enstelasyonlarını hikayelerini kırılgan e, Prens Adaları'nın ekolojisi üzerinden yeniden tanımlanıp sergilediler. Bu anlamda bize eğer e, bu alanı e, açmasaydı bu sesimizi nasıl duyururduk bilmiyorum ama tekrardan teşekkür ediyoruz değil mi hepimiz? Evet, tabii. Evet, tabii. E, çünkü yerel savunuculuğun çok müstesna bir örneği bu bize verilen. E, 25 dakika çok az itirazımız var uzatın diyoruz ama. E, yani açık radyonun <gülüyor> açmış olduğu bu mecra. Evet. Evet tam da bu sivil e, seslerin. İnisiyatif, yerelden savunuculuk. Evet yani siz ses, seslerin bir araya gelebilmesi Hı -hı. ve konuşabilmesi için radyonun tekrar ne kadar önemli olduğunu aslında e, vurguluyoruz ve teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Bir serginin ismi de e, Adaların Sesleri. Evet Hı -hı. yani duyulmayan sesler e, aslında bu etkinlikte bir anlamda e, Hı -hı. duyurulmaya çalışıldı. Hı -hı. Mercanlar Hı -hı. Evet. yani adalar aslında Marmara Denizi'nin ortasında çok önemli bir tutunma noktası. Mesela bu tutunma noktasını kıyıları ile, mercanları ile denizaltı yaşamıyla evet. e, bir sürü konuşmacı e, orada o masada Hı -hı. anlattı tekrar. Hı -hı. E, bu radyo programlarında da bunları konuşmuştuk. Evet. Ama e, gerek sergide, gerek sofrada, gerekse de canlı yayın etkinliğinde e, enteresan olan önemli olan daha doğrusu bütün bu farklı konuşmacıların farklı seslerin ...bir araya gelip bir... ...bir anlamda kamusal böyle bir... ...birbirini dinleme... Hı hı hı. ...çünkü radyo aynı zamanda bir dinlemek... Evet. ...değil mi? Yani o ilginç... ...dinliyorsunuz, dinlemeniz gerekiyor... Evet. ...yani böyle insanların da... ...birbirini dinleyebildiği bir... ...şey yarattık... ...okasyon yarattık... Ee, ...ve... E, ...şey de sanatçılar da aslında... E, ...bizim... Sanatçılar da aslında bu sesleri dinleyerek bir takım yorumlar yaptılar hmm. ve bu yorumları daha ziyade mekansal tasarımlar olarak onlar yaptılar. Çok güzel işte adalarda e, canlılar için padok mesela atlar için Hı -hı. padok alanından tutun da bir güvercinlik işte balıkçıların sığınabileceği sığınaklı bunların hepsini eski bilgiler kadim bilgiler evet. üzerinden adaların aslında biriktirerek getirmiş olduğu ve bugün bizim fotoğraflardan takip Hı -hı. ettiğimiz bilgileri e, alıp yorumlayıp e, aslında bu öneri bir, haline bilgi aslında evet, öyle anlaşılıyor e, bu esas sanatçıları yaptığı işlerden biraz gidersek e, bir iki önemli şey daha vardı onu da vurgulayalım yani kolektif mekanlar tasarlamışlardı mesela adalar için. Hmm. Tabii bu birebir gerçeklik anlamı değil. O sanatçıların hayal gücünden gelen bambaşka objeler ve fikirler vardı ama... ...o mutfak, koca bir mutfak tasarımı var. Çok hoş görebilirsiniz bunları. Hem kolektiflik var orada hem de daha az karbonizi yani... Oradan çıktığımızda daha az olacak, üretimimiz de daha zengin olacak. Bunun gibi daha bir sürü pazar alanlarının e, tasarlanması, güvercinlik radyosu başlığında e, canlıların, e, özellikle kuşların yaşam alanları için oldukça hoş, sürreal. Ve bunların her biri de aynı zamanda suyun üzerinde olabilecek şekilde tasarlanmış e, objeler. Çünkü iki metre yükseleceği varsayılmıyor, kesinlikle bilinmiyor. İstanbul kıyıları ve adalar da direkt zaten bundan etkileneceği için her birinin de yüzebilir özelliği var. Kuş tüneklerinin dahi e, böyle e, şeysi var. E, yüzebilme ve bu kuş tüneklerini öyle tasarlamışlar ki yukarıdan kuşların korunmasına gidiyor. Aşağıdan da mercanların korunmasına gidiyor. Konuşmacılarımızdan biri hatırlıyor musun? E, demişti ki Prens Adaları Akdeniz ikliminin bütün her şeyini mikro ölçekte topluyor ve bu esasında bir nuhu gemisi gibi her şeyin içinde azıcık olduğu yani sadece prens adalarını hmm. kurtarsanız bir <gülüyor> gemisi Hiç gibi var. her şeyden az var dünya tekrar sürdürülebilir hale gelir demişti. çok hoştu evet eşek kalmadı ama adada 5-6 <gülüyor> tane büyük adada var <gülüyor> aslında var büyük adada şimdi eşekler var hem de çok güzeller Hmm. Ee, onlar daha ziyade işte galiba yük taşımak için kullanılıyorlar belki hmm. insanları aya yorguya taşıyorlar yani hmm. aslında tekrar e, canlılarla bizim ilişkimizi yeniden düşünmemiz hmm. birlikte yaşamamız aslında atlar bağlamında da biliyorsunuz bunu hmm. hep düşünüyoruz konuşuyoruz yani birlikte yaşamak ne demek. E, tabii sonuç olarak adalar kapalı e, sınırlı bir alan aslında ada bir metafor olarak da kullanıldı kuşkusuz bu Hı -hı. sergide evet. ve bu etkinlikte e, şu anlamda yani Marmara Denizi de o anlamda bir, bir e, ters ada gibi yani Marmara Hı -hı. Denizi de sonuç olarak kapalı bir alan ve e, adalar Marmara Denizi'nin ortasında bir tutunak yeri ve Marmara Denizi çok önemli bir değer. Döndü Hı -hı. dolaştı konuşmacılar hepsi Marmara Denizi'ne ve Boğaza yani Marmara Denizi'ni besleyen Boğaz hem aşağıdan hem yukarıdan ya yani bunların bir sistem olarak enteresan olan işte bir adadan başlayarak yani yerelden başlayıp daha büyük bir ölçüye geçmemiz gerekiyor yani, yani bir cins, o ikisini paralel düşünmemiz gerekiyor Hı -hı. ve belki de bu etkinlikle yani bu paralel düşüncemizi kolaylaştıran sanatçı işleri, sofra, Hı -hı. işte masa etrafındaki Hı -hı. insanların farklı disiplinlerden Hı -hı. getirdikleri... ...bu böyle büyük bir düşünce Hı -hı. kazanı gibi düşünün. Hı -hı. Herkes oraya bir şeyler Hı -hı. ve ölçek olarak da yerelle o Marmara arasındaki ilişki kuruldu. Ve bundan sonra tabii ki bu belki de böyle düşünülmeye devam edecek. Hı -hı. Bu çok önemli bir katkı bence. Hı -hı. İsterseniz şeyden devam edelim mi o canlı yayında canlı yayında sorduğumuz üç soru vardı. Hı hı. E, ve biz bunları e, böyle e, ayırdık hangi konuşmacı, hangi e, Hı -hı. soruyu soracağız diye. O soruları e, soralım mı Asu? Tabii soralım. E, Hı -hı. İlk sorumuz? İlk sorumuz şöyleydi. E, şimdi dedik ki İstanbul Adaları işte demin de dediğimiz Marmara Denizi'nin ortasında aslında İstanbul'un hem çok yakınında hem de uzağında doğal kalabilmiş bir Hı -hı. E, ekolojiye sahip. Fakat e, e, büyük bir tehditle karşı karşıya yani yaslada da gördüğümüz burnumuzun dibine gelmiş olan bir aşırı yapılaşma ve doğal dokuyu tamamen tahrip eden bir Rant odaklı böyle bir inşaat odaklı bir İstanbul'un mega büyüme baskısı var Onun yanı sıra işte gündelik ziyaretçi baskısı var İşte onların çöp atıkları orman yangınları artan bir imar baskısı var Böyle adalar üzerinde yani İstanbul'dan kaynaklanan İstanbul'un antroposen şeyinden dinaminden kaynaklanan büyük bir baskı var Dolayısıyla bu baskı aslında bir takım dengeleri bozuyor bunu görüyoruz mercanlar öldü hı hı. bunu anlattı bir sürü konuşmacı bunun bu ekoloji bu taşıma bir işe yaramamış değil mi ee, ya yok ya aslında ya, yarıyor. Yarıyor, yarıyor taşıma mı? yarıyor ee, biraz şey bir süreç bu uzun bir süreç ve desteklenmesi gereken bir süreç birinci soru da biz bu adaların ekosistemine ne oluyor? diye Bunu sorduk ama sordu. kimlere sorduk <gülüyor> açıkçası bir ornitolog vardı ee, orman fakültesi öğretim üyesi vardı isimlerini sayamıyoruz çok özür dileriz <gülüyor> ee, Heybeli Adada ara üreticisi vardı adalı bir mimar sakin vardı oralı da doğmuş ve 70 senesini her anlamda bize değerlendirebilecek bir kişiydi Burgaz bir faytoncu vardı. Ee, ve ben vardım orada da o, ben de orada ana e, karanın dili olmaya çalıştım. İkinci sorumuzu istersen evet. biraz açalım. Hı -hı. Evet yani şimdi dedik ki bir İstanbul aslında bu mega kentleşme sürecini öyle bir inşaat yoğun inşaat e, rejimi üzerinden büyüme mantığı üzerinden yaşıyor ki bu zaten iklim krizini besleyen. Ee, bunu biliyoruz dinamiklerden bir tanesi fakat İstanbul aynı zamanda iklim krizinin de bir e, sahnesi yani iklim krizi aslında işte bu deniz sularının yükselmesi mesela ee, Akdeniz ikliminin giderek e, ısınmaya başlaması ve İstanbul gibi böyle mega bir şehirde böyle bir Çölleşmeye doğru iklimin e, gidiyor olması bütün bunlar e, kuşkusuz adaları da etkileyen dinamikler. Çünkü adalarda İstanbul'un dibinde de, e, ve sıcaklıklar arttıkça özellikle adalardaki bu bahsettiğimiz biyo çeşitliğin e, ortadan kalma tehlikesi var. Dolayısıyla biz de dedik ki bu yani bu iklim hı hı. krizinin adalardaki uzun vadedeki etkileri ne olacak? Hı hı. Evet. Öyle. Bunu kim ne olacak diye sorarken de yine Adalı Adalar Denizle Yaşam Spor Kulübü Derneği'nden mercanların taşınmasına eşlik eden kişi vardı. Yine İstanbul Üniversitesi'nden biyoloji uzmanı vardı. Bize denizlerin durumuyla ilgili bilgiler verdi. Yine İstanbul Üniversitesi'nden bu sefer su bilimleri fakültesinden o da yine bu transplantasyonu bize anlattı ve ne kadar zarar verdiğini Özellikle Yassada'nın ve Kurbaldere atıklarının Marmara'yı ve Prans Adaları'nın suyun altını ne hale getirdi ne anlattı. Tabii 350 Ork oradaydı. İklim, krizini, İklim anlattı. krizini anlattı. Slow Food kurucusu, aktivist, yazar oradaydı. Şehircilik uzmanı Mekanda Adalet Derneği oradaydı. Ve Hürriyet gazetesinden doğa editörlüğü de yapan arkadaşımız oradaydı. Evet evet. bundan sonra da üçüncü soruyla aslında bu üç saatlik süremiz vardı ve bu üç saat süre bu program canlı olarak kaydedildi onu da birazdan anlatacağız. Ee, yani üçüncü soruda da e, dedik ki peki na, yani atmamız gereken adımlar nedir? Yani burada oturup bu işi seyretmeyeceğiz herhalde. Ee, yerelde aslında bir takım somut adımlar atmanın ne kadar önemli olduğunu... ...biz adalar üzerinden gösterebiliriz. Ha, tam bunu soracaktım. Yani bu, bu şeyin... E, ...günün sonunda elimizde kalan... E, ...katkısı ne oldu bu işin? Evet. evet. Yani şimdi... ...bir takım raporları okuduğunuz zaman... ...işte mesela WWF'in... ...raporlarını okuyun. Diyor ki işte ekolojik dengenin... ...korunması için... ...diyor ki biyolojik koridorları... ...korumaya çalışın diyor. Yani türlerin... ...yayılımını kolaylaştıran... Hı hı. Biyolojik koridorları koruyun eski haline getirin diyor. Sığınak olarak bilinen yerleri habitat alanlarını güvenceye alın diyor. Efendim işte yutak alanlarını bunlar karbondioksit tuttuğu için bunları koruyun diyor. Şimdi bunlar böyle soyut gibi geliyor. Ama aslında bunlar adalarda bir fiil evet. yapabileceğimiz şeyler. Çünkü biz yutak alanlarının ne olduğunu biliyoruz. Ormanlar, deniz... Sığınak alanlarını biliyoruz Hepsini biliyoruz bunların nerelerde olduğunu Nasıl olduğunu dolayısıyla Aslında üçüncü sorudan yani bunu hı hı. sorduk 3. Evet, soruda da sanatçı vardı mercanlarla ilgili de çalışma hı hı. yapmıştı tabi atlar ve faytonlarla ilgili platformlu inisiyatifin içinde olan e, yazar e, bir arkadaşımız vardı e, ile açık radyonun kurucusu vardı iklimin aktivist, e, iklim aktivistinin en babası diyelim <gülüyor> ve e, tabi bir de en küçüğü vardı yanında en küçük iklim aktivisti yaş olarak yoksa şey olarak söylemiyoruz başka bir hı. anlamda e, bir de ee, New York'ta e, şehir plancısı ve kentsel tasarımcı e, aynı zamanda New York Belediyesi'nde de çalışmış olan bir arkadaşımız vardı. Özellikle kıyıların planlamasını orada yaptığı Hı. için onunla ilgili verdi. Ve fotoğrafı bir ifade aracı olarak kullanan e, diğer kıymetli bir arkadaşımız eğitimci, arşimci, sanatçı vardı. Peki. Bunlardan bu, ne çıktı? Ha. Evet. Hayır bunlardan ne çıktı? <gülüyor> ne çıktı aslında evet. şimdi Asu e, şey etti, söyledi. Evet, evet. Bundan sonra ne yapılacak? Yani bu e, çıktı ilerin hayata geçirilmesi için kimleri tahrik etmek lazım bunlar çünkü bizim <gülüyor> kendi izinlikle. başımıza e, hadi e, şeyleri yutak evet. alanlarını koruyalım falan diye yapacağımız işler değil. Evet Şimdi, aslında konuşmacılar hı. bir anlamda ha. şunun altını çiziler anlamamız bilmemiz öğrenmemiz gerekiyor Bu dediler bir. Bunu ve sonra borsa etmemiz ha. ve ondan i̇şte sonra on. da bunları aksiyona çevirecek tabii ki. E, İnsanları e, harekete hareket. geçirmek. Tabii. Sadece yani yerel de evet. değil. Bunda politik acılar olmadan hiçbir şey Yok, yapamayız evet. yani. Hı -hı. <gülüyor> Buradan evet. belki e, tabii ki şöyle şimdi iki e, türlü cevap verilebilir. Birincisi bu yaptığımız canlı yayın programı e, üç saatlik program e, derlenip insanların erişebileceği Hı -hı. radyo programları şekilde bir kere anlamak, Hı -hı. bilmek, öğrenmek bağlamında erişilebilir. Hı -hı. Kılınacak. Belki e, burada bir çekim yapıldı buradan bir belgesel yapıp hı hı. yani bu malzemelerle aslında hem bilmek öğrenmek hem de e, evet ne yapabiliriz mesela hı. adalar için bir acil e, iklim eylem planı e, bunu isteyebiliriz bunu isterken bunu istiyoruz diye soyut bir şekilde değil de belki yaptığımız filmi kullanarak hı hı. yani bu mercanlar evet. üzerine söylenenler şunun üzerine bunun üzerine söylenenleri orada. E, referans vererek böyle bir küçük bir malzeme üretebiliyoruz. Evet, üstelik bu malzemeyi bizim e, tam da Büyükşehir, Adalar, Belediyesi hepsine bir altlık olarak ne yapacakslarsa bunu alıp bunu okuyup değerlendirip onlar için harika bir çalışma bu altlık. Tabii. Bu tabii kadar bu belediyeler için daha bizim şeyimiz altında oldukları için yahut yani ilişkilerimiz açısından daha direkt ilişkilere sahip olduğumuz için bunlar etkili olabilir, olması gerekir. Ama mesela tam da bugün elimize geçti ki meclis hayvan hakları komisyonu bir rapor hazırlamış ve bunu meclise sunuyor. ve orada da orada da işte adalarda atları kaldırılmasına ilişkin tam ee, öyle demiyor, tam öyle demiyor evet. ama onu öyle, çok, bu, bu konu çünkü, çok çok çok elek şey elektrikli araçlar var. diyor evet. ki bu <gülüyor> asıl tehlikeli cümle ee, onun söyleyeceğim söyleeceğim tabi tabi yani ben bur buraya bağlayacağım Hı. bir dakika ee, bu bunları harekete geçirmek için mutlaka Ankara'yı etkileyecek bir şeyler yapmak lazım yani şey değil, hangi partinin seçmeni olursa Tabii. olsun Adalıları etkilemek lazım. Evet, bir bölü beş bin, bir bölü binler daha yok. Yani daha her yok. şey için bunlar evet. bir altlık evet. olmalı. Efendim programımızın sonuna geldik. Alp Orçun, Asu Ayksoy ve ben Deniz Derya, Tolga çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. E, sergimiz halen devam etmekte. De. 10 Kasım'a kadar. Evet. Anadolu evet. Kulübü İkiz Köşkü'nde 1 ile 4 arası, 4 arası. Evet. bekleriz. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Evet, hoşçakalın.